Refik, Vural Arısoy, Erkin, Savaş Bayı'ndır Refik ve Erkin aynı sınıfta okumakta olan iki lise öğrencisidirler Refik bir gün okula son modern bir telefonla gelmiştir Telefüste telefonunu herkese göstererek hava atmaktadır Yakın arkadaşı Erkin'in masasına da uğramıştır Yeni telefonumu gördün mü? Bak şu son çıkanlardan. Nasıl ama süper değil mi? Özellikleri full abicim. Bununla ne istiyorsan yapabiliyorsun. Aa, evet evet reklamını görmüştüm. Ben de acayip übranmıştım de. Çok pahalı değil mi bunlar? Nereden buldun o parayı? Para ödemedim. Piyangodan çıktı telefon. Nasıl yani bir tür yarışmadan falan kazandın yoksa? Ne yarışması abicim ya? Vapurda giderken elemanın biri düşürdü. Farkına bile varmadı. Ben de kaptım hemen. Çaldın mı yani? Nasıl yaparsın ya? Allah senden hiç beklemezdim. Doğru konuş, doğru konuş. Ne çalması? Adam düşürdü diyorum. E, düşürdü ben de aldım. Çalmaktan ne farkı var? Ha cebinden almışsın, ha düşürdüğü yerden. Düşürdüyse alıp sahibine vereceksin. Dur tahmin edeyim. Adamı uyarmak için hiç seslenmedin bile. Seslenir gibi oldum da duymadı Ben de hiç uğraşmadım. Niye uğraşasın ki? Canına minnet değil mi? Şöyle düşün abicim. Ne zamandır bu telefonun hayalini kuruyorum. ...tüm samimiyetimle bu telefonu istiyorum. O parayı biriktiremeyeceğim ortada. Allah da bana telefonu böyle bir yolla gönderiyor işte. Tabii tabii. Hani bir söz vardır ya... ...minareyi çalan kılıfını da hazırlar diye. Çalmadım diyorum. Şu kelimeyi kullanıp durma. Sen de yok diye kıskandın değil mi? İtiraf et. Kıskanıyorsun işte. Alakası bile yok. Çalıntım alın. Neyini kıskanayım? Aman ya. Takılmış kaset gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun. Sen istediğini söyle. Ben hatta aldım bile. ...bugün içinde açılacakmış. Telefon numaramı da verdim herkese. Bakalım ilk kim arayacak. Hangi güzel haberleri alacağım bugün. Sen de yaz bu telefon numaramı. <gülüyor> Ders çıkışı eve gitmeden önce... ...biraz vakit geçirmek istemişler... ...ve okul kantininde oturmuşlardır. Şu matematik dersi ne sıkıcı bir şey ya. Uymamak için zor tuttum kendimi. Esnemekten ağzım gevşedim. Benim de pek zevk aldığım söylenemez. Ama üniversiteye girmek istiyorsak matematiği yapmamız şart. Eşit ağırlıkçıyız bir de. Matematiksiz olur mu? Sen daha şimdiden üniversite sınavını düşünmeye başlamışsın bile. Daha bir buçuk yıl var. Erken şimdilik. O çok güvendiğim bir buçuk yıl geçip de sınav kapıya dayandığında kafayı taşlara vurmak istemiyorsan erken değil. Şimdiden temeli atmazsan pişman olursun. Ama paniksin. Vakit gelece, çalışırız işte. Ah. Battım açılmış bile. Bakalım kim arıyor? Hangi güzel haberi alıyorum? Aa evden arıyorlar. Alo. Ne? Nasıl yani? Gündüz gözüyle mi? Tamam tamam geliyorum hemen. Ne olmuş kötü bir şey değil inşallah. Sorma. Annem komşudayken bizim evi soymuşlar. Gündüz gözüyle hem de. Hemen gitmem gerekiyor. Ya aldın mı şimdi güzel haberi?